Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in ve baat. Kardeşler bu haftaki Esma-ül dersinde göreceğimiz 3 isim. Birincisi El Fettah. İkincisi El Mubin. Üçüncüsü El Hadi. İnşallah. El Fettah Kur'an-ı Kerim'de bir tek ayette geçmektedir. Sebez Suresi 26. Ayet Kul yecbi'u beynena Rabbuna, thumme yiftahu beynena bil haq, ve huve el fettahul alim. De ki Rabbimiz bizim aramızı cem eder, toplar, hepimizi bir araya getirir. Sonra bizim aramızı hak ile ayırır. Yani aramızı hak ile hükmeder. Ve o fettahdır, alimdir. Çok iyi açandır ve çok bilendir bir başka ayette de isim taftil olarak hayrül fatihin diye varmış Rabbena f'tah beynena ve beyni kavmina bil haq ve ente hayrül fatihin şeklinde bizimle kavimizin arasını hak ile ayırt et aramızda adaletle hükmet muhakkak sen açanların hükmedenlerin en hayırlısısın fettah fatihin isim taftili fatih ne demek fatih <gülüyor> fetheden açan fettah ise onun en iyi açan en iyi fetheden, en çok yapan manaların ismi taf değil. Ziyadeli mana katıyor yani. Ne gibi? Gafur, gaffar gibi. El Fettah kelimesinin sözlük manası fethetmek, kapatmanın zıttı, açmak. Yani fetih. Neyin? Kapatmanın zıttı, açmak. Ama bu sadece görünür mahiyette kapılar açmak değil de kapalılığı gidermek müşkül olan, zor olan, sıkıntılı olanı çözümleştirmek, çözümlemek manalarına geliyor. İmam Ezheri rahimehullah diyor ki bu fetih manasında, fetihin manası hakkında aralarındaki davadan ötürü birisine başvuran topluluk arasında hüküm vermendir. Ne oldu bir kapallık vardır. Ahmetle Mehmet nasıl sorun vardır. Kendi aralarında çözememişler de ne yapacaklar bunlar? Bilgin veya bu iş çözebileceği inandıklarına birisine başvuracaklar. Diyecekler ki bizim aramızda hüküm verip bu aramızdaki müşkilatı sorunu çöz. O da onu dinleyecek, onu dinleyecek. Müracaat etmesi gereken başka birler varsa ona müracaat edecek. Araştırması gereken bir şey varsa onu araştıracak. Sonra diyecek ki senin hakkında görüş, senin hakkında görüş bu, bu iş böyle çözülür diyecek. İşte bu nedir? Hüküm vermektir. Nasıl oldu bu hüküm verme? Aralarındaki kapalı, anlaşılmaz, çözümsüz mevzu ne yaptı? Çözüme kavuşturdu. İşte buna da fethetme, açma deniyor. Kapalılığı giderme, çözümsüzlüğü çözüme ulaştırma manasına geliyor. Ama direkt birebir manası kapı kapalıydı açtın. Çantan kapalıydı, fermuarını çözdün açtın. Bu da açma. açmak. Açmak diye bildiğimiz bizim şey bu. Kapalılığı gidermek. Anlaşılmazı anlaşılır hale getirmek de bu fethetmek manasına. Bunun içerisinde bir mani. O da aşmaktır çünkü. Kapalılığı gidermektir. Bir kapalılık, bir bilinmezlik var o bilinmezliği ortaya çıkarmak. İmam Ragib el de rahimahullah bu fetih kelimesinin manası hakkında da müfredat isimli kitabında kapalılığı, anlam karışıklığını gidermek demektir. Bunun iki türü vardır diyor. Bir gözle görüleni açmak. Mesela kapıyı açmak. Mesela çantayı açmak. Mesela arabanın bagajını açmak gibi. Gözle görülen açma. Bir de gözle görülmez ama hissedileri anlaşılır ortaya çıkar. Bu da basiretle idrak edilir. Basiretle anlaşılır. İkinci manası. Sözlük manasına bahsediyoruz. Bir, gözle görülen hissedilen açma. İkinci açma ise o kapalılığı giderme. Mesela bir adam Fakirdir. Adam bir yerden zekat gelir. Ne yapmıştır? Fakirliğe gitmiştir. Giderilmiştir. Yok edilmiştir. Fakirlik genişlemiştir. Zengin olmuştur. Bunun gibi adam üzüntüldür mesela. Kaygılıdır mesela. Korku taşıyordur mesela. Ne yaparsın? Bir şey yaparak, bir şeyler söyleyerek onun korkusunu veya kaygısını veya üzüntüsünü giderirsin. <gülüyor> Bu da açmaktır. Adama dersin ki ya Allah vargam yok. boş ver Baktın ki adam oh be rahatladım der Bu da açmak. Göz görmeyen açmaktır. Göz görmeyen açmaktır. Evet. Göz görmeyen açmanın ikinci türü de az önce söylediğimiz ilimle anlaşılmayan bir konuyu veya çözülemeyen bir sorunu çözmek. Bir örnek verelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde uzun bir hadisinde sadece bizimle alakalı olan kısmı. Örnek vereceğim kısmı alakalı kısmı aktarıyorum size. Bir ne diyor ki kim güneş batmadan önce ikindinin bir rekatını kılarsa güneş batmasına rağmen geri kalan dört rekatı kılar ikindi namazını eda etmiştir. Bak bu bir hadis. Ne zaman güneş batmadan önce bir rekatını kılsa artık güneş battıktan sonra ya, akşam namazının vakti giriyor ya. Ne yapar? O dört rekatı tamamlar. İkindi namazında vaktini eda etmiştir. Tabi keyfi olmaz. Ama bu böyle bir genişlik var. Bir başka hadis. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gene bu ikindi namazın vakti, vaktiyle kılınmasıyla kılınması alakalı. İkindi namazını farzından sonra güneş batıncaya kadar başka namaz yoktur. Ne yapıldı? İkindi vaktin girer gemez namazını kıldın. Güneş batıncaya kadar o arada başka namaz kılamazsın. Kılamazsın. Yasa. Ama az önceki hadiste ne vardı? Ta güneş batıncaya kadar neredeyse ikindi namazı gecikmiş o vakitte namaz kılınabiliyor. Bir başka hadiste. Bir başka size üçüncü verzi söyleyelim bu alakalı. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç vakitte namaz kılmak ve ölülerin gömülmesi yasaktır. Onlardan üçüncüsü de konumuz alakalı olduğu için diğer kısımdan söylemiyorum. Üçüncüsü de güneş batmaya yakın vakitte namaz kılmak yasaktır. Ölü defnetmek de yasaktır. Şimdi diyelim ki birinci hadisi Hallab okudu. Güneş batıncaya kadar bir rekat kılabildin, geri kalanı kılıyor. İkinci ne zaman kıldın? Güneş batarken kıldın. İkinci hadisi. Hadi anladın şimdi. İkinci hadisi, ikindiyi okunur okunmaz. İyi. Mesela günümüzdeki öyle konuşacak olsak, üçü çeyrek kese, Kıldı, güneş batınca da daha namaz yok. Hadisini okudun. Üçüncü hadis de Ömer okudu. Batmaya yakın, ölü de. de demek yok. Namaz kılmak. Yasak. Bu hadisler arasında bir müşkilat var mı yok mu? Var, var değil, tabii. değil Nasıl çözeceksin tabii şimdi bunu? Ya. Diyorsun ki bak hadiste bu da var, bu da var. O zaman başka bilgilerinle de kıyaslayarak diyorsun ki keyfi bırakılmaz ama zaruri olarak kalmışsa kılınan diyor. Evet. Bak ne oldu bu? Bir kapallıktı, bu kapallık giderildi. İşte bu fetihtir. Demek ki İmam Ragıl'ın, Esfahani'nin müfredatına gelen iki tane fetih manası var. Bir, gözle görülen. iki hissedilen. Fehmedilen, kavranılan, basirette görülen. O basirette görülen iki türlü. Birisi efendim dünyevi sorunları çözme. Kaygıyı, korkuyu, endişeyi, fakirliği giderme mesela. Fakirliğini açmış olursun veya üzüntüsünü açmış olursun. Bir de gözde görülemeyen ama hissedilen efendim, anlaşılan şey nedir? İlmi bir mevzuyu çözüme kavuşturursun veya bir sorunu, din sanatçı müşkilatı giderirsin. Bu da fetihin ikinci manasının İkinci kısmı, ikinci şubesi Kelime manasından daha çok Allahü Teala hakkındaki anlamı önemli. Çünkü biz fetih kelimesinin manası üzerinde konuşmuyoruz. El-Fettah olan Allahu Teala hakkındaki manalar üzerinde konuşuyoruz. Ama bu sözlük manası da allah Teala hakkındaki anlamında da anlamamıza yardımcı oluyor. Asıl buradan sonrası önemli. Peki allah Teala hakkındaki manası nedir? El-Fettah isminin İmam Katade Rahimeullah diyor ki hak ile hüküm vermektir. Doğruyla olması gerekenle adaletle hüküm vermektir. Yani El-Fettah kullar arasında adaletle hükmedendir. İmam Hattabi Rahimeullah da Şekn-ül Dua kitabında diyor ki Fettah, El-Fettah kullar arasında hükmeden anlamındadır. Ne gibi bilmem gibi söylüyor. Değil mi? Aynı zamanda sözüne devam eden diyor ki, devam ederek diyor ki, kulları için rızık ve rahmet kapılarını açandır. Fettah isminin manası kullar arasında hükmedendir ile beraber rızık ve rahmet kapılarını açandır. Efendim, kullar arasındaki kapalı müşkülat olan şeyleri ve sorunları sebepler açandır, sorunların sebepler açandır. Kalplerini ve basiret gözlerini hak görmeleri için açandır. Yani insanların kalplerini kim açar? Hakkı görmeye kim açar? İşte bu da bu kısma girerdi. Peki o zaman bu izahlara göre El-Fettah isminin ihtiva ettiği kaç manaya çıktı ortaya? Üç tane mana çıktı. Bir, kullar arasında hakka ve adalete uygun olarak hükmeden hakim. Ki ayetlerde bu manada gelmişti beyn'e اَفْتَحْ بَيْنِنَا beyne kavmina Bizim kavmimiz en hüküm ver, adaletle hüküm ver diyordu Resulümüz. İki, kullar için rahmet ve rızık kapılarını ve kendileri için kapalı olan hususları açan, kulların anlayamayacağı şeyleri ortaya koyan. Mesela miras paylarıyla hüküm mü indirmiştir Allah şahit. Nisa suresinde. Bakarsın ki şu, şu şartlarda şuna şu kadar şuna şu kadar buna bu kadar. Şu şartlarda buna bu kadar, buna bu kadar, buna bu kadar, şu şartlarda şunların hiçbirisi yok, şu kadar gibi kapalı olan konuları açmıştır allah Teala. Üçüncüsü de müminleri ve mazlumu destekleyen kafirlere karşı onlara destek veren manası El-Fettah isminin manalarıdır. Onlara destek veren, mesela gökten meleklerle yardım eden. Peki, Fettah ismine iman etmenin etkileri... Yani iman eden kullar üzerinde nasıl bir etkisi olması gerekir bu? Fettah isminin oluşturması gereken etki nedir? Bir, madem Allahu Teala her anahtarı kendi elinde tutuyor, yani hayır anahtarını, rızkın anahtarını, kullanır rahmet kapısının anahtarlarını açıyor, efendim. O zaman bu anahtar kimin elinde yapsa ne yapar? Sevilir, tazim edilir, ona bağlanılır. Ona tevekkül edilir, ona dua ve ibadet edilir. Yani fettah olan bizim rızkımızın anahtarı elinde olan Allah'sa o zaman kime bağlanacağız biz? Kime dua edeceğiz? Kimse isteyeceğiz? Elbette ki fettah olan Allah'tan. Bir alimin burada çok güzel bir izahı var. Böyle teferruatına fazla girmeden diyor. ki Allah bir kuluna rahmet kapısını açarsa, o kul dikenin üstünde yatsa bile sanki çok yumuşak, güzel yatakta yatıyormuş gibi rahat eder. Tam tersi Kuluna rahmet kapısını kapatırsa, beş yıldız otelin yatağında yatsa bile sanki diken üzerinde yatıyormuş gibi rahat istemiş. Oluyor mu bunlar? keza bir kulu hapishaneye tıkarsın. Tıkarlar daha doğrusu. Allah ona genişlik verir. Sanki adam hapishanede değil de efendim, böyle sarayda ailesiyle berabermiş gibi gönül huzuru, rahatlığı, sükuneti vardır üzerinde. Birlerinde de sarayda yatar ama hapishaneye tıkmışsın gibidir. Allah rahmet kapısını kapatmış çünkü sıklıdır bunalır vs düşer efendim psikolojik bunalım geçirir ama sıradadır yani dışarıdaki belki insanlığın yüzde doksanının yaşamak istediği bir noktadadır yüzde doksan beşinin mekdi yaşamak istediği bir noktadır ama rahmet kapısı kapatılmış hâkiza Allahu Teala birilerine korku verir onu korkutacak hiçbir Sıkımsı yoktur. Ne başına bomba yağıyordur, ne ırzına saldıran birisi vardır, ne hayatına kasteden birisi vardır, ne malına gasp eden birisi vardır ama korku duyuyordur. Bir korku düşmüştür içine. Allah rahmet kapısını kapattı. Tam bir selamet içerisinde olması gerekirken korkudan duramıyor. Veya öyle sıkıntılı zamanlar var ki insan ya karşılaştığını mı öldürecek seni veya elinden şunu kaybedeceksin bunu kaybedeceksin gibi bir ortam vardır ama Allah ona öyle bir genişlik ferah hali vermiştir ki günlük sıra, sıradan bir hayatını yaşıyor gibidir. Ve asıl olan burada nedir? Allahu Teala'nın Fettah ismini açmasıdır. Açtı mı ortamın ön, ön, önemli, şartların önemi yok. O ortam sana rahattır. Demin Tehim ya Rahim Allah bunu güzel ifade ediyor. Düşmanlar ne zarar verebilir? Hapishaniye tıkılsam ne yaparım? Bu benim için halvet olur diyor. Yani Rabbimle baş başa kalır. Onlar rahatsız eden veya birliktelikten alıkoyan tüm etkenler saf dışı kalmış olur diyor. Yani bunu yaşayabilen insan, üsüval esselenmesine hakikaten. Senerece hapse tıkıldı. Belki günlerce nerede kaldı? Çocuk yanında, Kuyunun dibinde kaldı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu çocuğun kuyunun dibinde kaldığını. Nasıl tahammül edebilir bir insan buna? Büyük, yaşı büyük olan ne kadar tahammül edebilir ki? Çocuk tahammül edemez. Ama Allahu Teala genişletti mi, rahmet kapısını açtı mı orası onun için bir nimet yurdu olur, mihnet yurdu olmaz. Öyleyse biz ne yapacağız? Allah Azze ve Celle'den Fettah ismiyle bize hayırları fethetmesini, genişlikler, ferahlıklar fethetmesini, açmasını, rızık kapılarını, rahmet kapılarını açmasını El Fettah ismini vesile yaparak isteyeceğiz. Yani ey Fettah! Ey Gaffar beni bağışla. Allahu Teala'nın seveceği, seveceğim kullar El Fettah olan Allah'ım. Sen aç açıcıların en hayırlısın. Bana rızık kapılarını aç veya rahmet kapılarını aç veya hangi türden bir kapı istiyorsak o kapılar açmasını El Fettah ismiyle isteyerek bana dua edeceğiz. Diğer bir etkisi El Fettah ismine iman eden diğer bir etkisi Allahu Teala'nın mümin kullarına olan desteğine ve yardımına güvenmek. Çünkü bu En-Nasır ismi hakkında konuşurken söylemiştik. Allah-u Teala buyuruyor ki, اِيَنْسُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Şayet Allah size yardım ederse sizi kim galip gelebilir ki? Sizi kim yenebilir ki? وَيَيَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْسُرُكُمْ مِنْ بَعَدِهِ Yok sizden yardımı keserse, yardım etmezse, ondan sonra size kim yardım edebilir? O zaman ne yapacağız biz? El-Fettah ismini Allah-u Teala'dan mümin kullarına olan desteğine, yardımına darlıkları gidermesine inanarak El-Fettah ismiyle ondan bu da genişlik isteyeceğiz ve ümitsizliğe kapılmayacağız. Çünkü Allah'ın rahmetinden ancak kafirler, kafirler ve inanmayanlar Allah'ı tanımayanlar ümit keserler. Allah'ın rahmeti geniştir. Allah Azze ve Celle için imkansız diye bir şey yok. İmkansızlık bizim için, bizim kullar için Allahu Teala için böyle bir şey yok allah Teala öyle imkansızları aşmış ve bunu Kur'an-ı Kerim'de bize aktarmıştır ki, bu bizim için Allahu Teala'yı tanımak hususunda yeter. Biliyorsunuz, Musa aleyhisselam, Yeruz'un en büyük zalimler kaçıyor kavmiyle beraber denizin kenarına gidiyorlar. Önleri deniz gidemiyorlar sağa sola. İleri de gidemiyorlar, geri de dönemiyorlar. Geriden Firavun'un da gelmiş. Var mı orada bir imkan insanlar için? İmkansızlık insanlar için. Orada imkansızlık var. Değil mi? Ama allah Teala için var mı? Açındılar şimdi bitti mevzu kapandı mı? Allahu Teala için imkansızlık yok İbrahim Aleyhisselam kafir tarafından mancınına konuldu ateşin ortasına atılıyor. kocaman bir alanda ateş yakılmış Allah Azze ve Celle için imkansızlık yok İbrahim Aleyhisselam da bunu biliyor Cebrail Aleyhisselam geliyor ona soruyor bir ihtiyacın var mı bir isteğin var mı Allah benim halimle haberden o zaman soruyor değil mi? o zaman sorun yok Hasbunallah ve ne vekil diyor. Allah ne güzel vekildir. O bize yeter. Atılıyor. İnsan için imkansızlık. İbrahim Aleyhisselam için o an imkansızlık var. Çünkü o ortamı, o şartları değiştirme imkanı yok onun. Bitti onun için. Ama Allahu Teala var devrede. Allah devamın devrede. Allah hiçbir zaman devre dışı değil. Ne yaptı? Ateşi yakma hale getirdi. Ateşi serin ve selamet yaptı. Dolayısıyla asla ve asla ümit kapılmak yok. Bir başka örnek. Yunus Aleyhisselam. Cezayen balığın karnına girdi. Hem de öyle bir karnına girişi. balık adamı yerse, nasıl yer? Çiğnerek, parçalayarak yer. Balık çünkü yutup karnında eritmez. Piton gibi değil. Piton ne yapıyor? Yutuyor sonra tık tık tık tık tık, tık parçalıyor. Balık öyle değil ki, batık, balık yiyerek, yani böyle dişleriyle parçalayarak yutar. Yok, onu öyle yapmıyor. Yutuyor, atıyor karnına. Yunus Aleyhisselam balığın karnında duruyor. Onun için çıkma imkanı var mı, mümkün mü? İmkansızlık Yunus Aleyhisselam için Teala için var mı imkansızlık? At diyor balığı atıyor. <gülüyor> Çıkartıyor atıyor. Biz Allah'a ima eden kullarız. Yeter ki biz Allah Azze ve Celle'nin seveceği, razı olacağı bir itikat ve amele yani ihlasa sarılalım. O hal üzere olursak bizim için bir imkansızlık da söz sonu olmaz. Tabii ki Allah'ın dilemesiyle. O sebeple Allah Azze ve Celle'ye Fettah isimine dua edeceğiz ve hiçbir hal, hiçbir durumda ümitsizliğe diye Böyle Birinci ismimiz El Fettah idi. İkinci isim El Mübin. Mübin ismi Kur'an-ı Kerim'de bir ayette geçiyor. Nur Suresi 25. ayet. Yevme iz yeha fiihumullahu hak ve ya'lemun enallaha hakkul Bugün Allah onların hak, gerçek dinlerini ki ceza diye burada. Hakiki cezalarını onlara tam olarak verecek. Evet ve onlar Allah'ın mübin açık bir hak olduğunu görecekler, öğrenecekler. Mübin kelimesinin sözlük anlamı lisanü'l Arap'ta geldiği üzere bir şeyin ortaya çıkması, açıklığa kavuşması, ayan beyan, apaçık olması demektir. Mesela Allahu Teala şeytan için iblis için adu'hum mübin diyor. O sizin için apaçık düşmandır. Apaçık. Her halle aşikar, bilinen ama gözle görünmeyen, bilinen bir düşmandır. Aşikar olan, apaçık olan, efendim, zahir olan manalar. İmam-ı Zeccaci da bir şeyi açıklığa kavuşturmaktır. Ebane fiili. Dolayısıyla açıklığa kavuşan her şey mübindir. Apaçık olan. Yani bir mevzu ortaya çıktı, netleşti, müşkilat gittiyse o el mübin kelimesinin manasının içerisine giren kısımdır. Peki Allahu Teala hakkındaki manası nedir? İmam-ı Zeccaci rahimahullah'ın taberi tefsirinde beyan ettiğine göre Allah azze ve celle kullarına doğru olanı beyan eder. Sevap gerektiren şeyleri açıklar. Yani cezası olan günah ifade edilen şeyleri ortaya koyar. Açıklar. Kulların yapmaları gerekenleri de ortaya koyar. Terk etmeleri gerekenleri de ortaya koyar. Bu cihette Allah beyan edene açıklayandırdır. El-Mübin isminin kelime manasından daha çok bizim hayatımızdaki Kur'an-ı Kerim'deki ve dinimizdeki yaşanır hali önemli. El-Mübin isminin gereğince Allah-u Teala ne yapmıştır? Kur'an-ı Kerim'de kulların uyması gerekenleri açıklamıştır. Terk etmesi gerekenleri açıklamıştır. Efendim Ceza gerektirenleri açıklamıştır. Mükafat gerektirenleri açıklamıştır. Kur'an-ı Kerim'de açıklamadığını Sünnette Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle, sözleriyle açıklamıştır. Dinde bir kapalı kısım var mı? Yani şu işi yaparsan bu sevap mıdır, günah mıdır, bilinmeyen husus var mı? Açıklandı. İşte bu El Mübi'nin isminin gereğidir diyor İmam Zeccaci Rahim Ahl. Beyan eden, açıklayan, apaçık yapan. İmam Hattabi de Rahim Allah diyor ki Şeknut Dua isiminde, isimli kitabında El Mübi'nin tekliğiyle ve ortağı bulunmaması ile ilgili durum açık ve net olandır. Allah mübindir, varlığıyla tektir. Dolayısıyla ortak yapılmama ile de bu usta bilinmektedir. Diyor İmam Hatta'yı bir O zaman iki tane ayrı şey söyledik. Bir, apaçık olan, zahir olan, birinci mana açık olan, zahir olan, bilinen, anlaşılan. İkincisi de açıklayan, beyan eden, ortaya koyan. açık her şeyi de açıyor. Bravo. Açıklayan, beyan eden, ortaya koyan bir... İkinci manası zaten kendisi apaçık. Ve Yani dağlara bakıyorsun, güneşe, taşlara, denize, yeryüzünün üzerinde bulunduğumuz mevsimleridir, gecesidir, gündüzü, dönüşümüne, sistemine, ayak Diyorsun ki bunun bir var edicisi ve bu sistemin koruyucu olanı var. Bu anlaşılıyor. Apaçık. Bunu inkar etmek imkansız. Aklı başında olan hiç kimse bunu inkar edemez. Biriler doğuyor, birler ölüyor. Ve hiç karışıklık olmuyor. Mesela yeryüzündeki bu doğumlardan kaynaklı örneğin bir yüzyılda erkekler yüzde doksan bayanlar yüzde bir olmadı hiçbir zaman. Veya tam tez hiç olmadı. Olsaydı ne olurdu? Dünyanın dengesi bozulurdu. Madem bu kendiliğinden oluyor nasıl olacak? Bu denge nasıl sağlanıyor? Bu dengeyi koruyan, gözetleyen buna göre bir efendim takdiri olan birisi var. Ortada aşikar. O kadar çok aşikar örnekler var ki. İşte bu mübin olan Allahu Teala'nın bilinmesi. Bundan dolayı Allah ismi tüm insanların kalbinde o yaratıcı, var edici, ilah tapınılacak varlık diye biliniyor. Bozulmamış kalplerde. Bozulmuş kalplerde o yok. İkincisi de hakkı ortaya koyan, beyan eden yani insanların sorumluluğu, görevi neyse yapmaları ve terk etmeleri gereken şeyler neyse yani mükafatı hak edebilmek için gereken şeyler neyse, cezaya düşmemesi gereken şeyler neyse onlar ortaya konulmuş, açıklamış, beğenilmiş. el mübin isminin ikinci manası da bu. İki mana. Bir, beyan eden, açıklayan. İki, kendisi zaten açık olan, zahir olan. Allahu Teala, Kur'an-ı Kerim'i de gene El-Mübîn diye isimlenmiştir. Elif, la, ra, tilke, âyâtu'l-kitâbil-mübîn mesela. O apaçık, mübîn, beyan edici, aynı zamanda bir kitabın ayetleridir mesela. Hâkezâ, Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'i de mübin diye ifade etmiştir. O da beyan eden manasında. Enna lehumu zikra ve gaccaahum rasulun mübin. Onlar için düşünmek nerede? Elbette ki onlara mübin bir rasul. Yani beyan eden, apaçık açıklayan, ortaya koyan, efendim izah eden bir rasul gelmiştir diyor Allah. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisi el-mübin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in da sıfattanından birisi mübin, beyan eden, açıklayan. Hakda in ve illa nedirum O elbette ki apaçık bir nezirdir, uyarıcıdır. Apaçık bir uyarıcı. Mübin isminin kaç manası var? İki. 1. Beyan eden, ortaya koyan, açıklayan. İki, Kendisi, kendisi açık. açık olan. Hakkı. Zahir olan. Evet, mubin ismine iman etmenin etkileri nelerdir peki? Allah azze ve celle kullarına olan rahmetiyle kulların dünyası ve ahiret için faydalı, gerekli olan şeyleri beyan etmişse, açıklamışsa ne yaparız ona? Muhabbet ederiz, sevgi besleriz. Çünkü insan kendisine kapalı olan şeyleri açıklayana bir muhabbet, sevgi besler. Bir sorun var, bir müşkilatın var, o müşkilatı sana açıkladı, güzelce ortaya koydu, kafandaki soru giderdi. Onu sevmez misin? Allahu u Teala da kullana, kullanın rahmeti gereği, ebedi mükafat yurdu için gerekli olan şeyleri beyan et. Bunları bilir, öğrenir de. Geri incelemede sen mükafat, sonsuz bir mükafat. Onu beyan eden Allahu Teala el-mübindir. Onu bundan dolayı sevmek gerekir. Çünkü o hayır neyse onu beyan etmiştir, onu teşvik etmiştir. Şer neyse onu beyan etmiştir, ondan yasaklamış, sakındırmıştır. Allahu Teala rahmeti gereği gene kullarına beyan etmeden azap etmemeyi vaat etmiştir. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ hatta نَبْعَتَ Bizler bir Rasul elçi yani beyan eden, açıklayan, ortaya koyan birisini göndermeden, elçi göndermeden azap edici değiliz diyor. Beyan etmiş Allahu Teala. Açıklanır. Bu büyük bir lütuf değil mi? Bu şunu içerir. Hayatı içerisinde kendisine davet ulaşmayan kimse beyan gelmediği için sorumlu olmayacak. Bilmemek büyük bir musibettir. Cahillik büyük bir musibettir. Ve Allah rahmeti gereği El Mübin isminin gereğince beyan ediyor. Beyan ulaşmayanlar veya onu anlayamayanlar da sorumlu tutmuyor. Bu da Rabbimizin şükredilmesi, hamd edilmesi gereken bir özelliği. El Mübin isminin de manası ve etkileri bu şekilde. El Hadi ismine girersek süremiz uzar. bakalım mı? Evet. Önemli evet. olan çok is ders yapmak değil. Eğul gavlihada ve estağfirullahil azimeli velikum velisayiril müminin Rabbena ala tu ahizna innesina ve akhta'na Rabbena vela tahmel aleyna asran min kablina Rabbena vela ma ala taa qatelina ve afu anna ve ahir lena ve ala l kavmi l Eşhedü en la ilahe ve otu bilek. Akhirü davana en elhamdülillahi labzak.